ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي Rabbı ağzıbıkmın emzatı şayatun ve ağzıbıkmın Rabbı ihdırun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Hatta ifa füteh juju ve juju ve min kül hede bin yinsilun. Sıdık Allahü Alâzîm Allah manfağına bil Qurân Alâzîm. Fıbarık lâna Defaat etmeniz ve Kıyametin yakın alametlerinden, kıyamete en yakın olan büyük alametlerden, on alametten biri olan Cüc ve Me'cuc kabilelerinin dünyaya saldırmaları. Tabi onlar da dünyadalar. Settin yarılıp arkasından çıkarak insanlara zarar vermeleriyle alakalı alamet hakkında olacaktır. İnşallahü Rahman. Eee Yakubül Çerkhül Hazretlerini ziyarete gidiyoruz. Lakin ben Hazretlerimizin halifesidir. Ee, silsilemizin büyüklerinden. Ondan sonra inşallah Aliattin Attar Hazretlerini ziyarete gidiyoruz. Lakin Hazretlerimizin damadıdır ve halifesidir. Ondan sonra Kadı Muhammed Zahit Hazretleri ona yakındır. Ondan sonra İmam Tirmizi Hazretleri, Hakimi Tirmizi Hazretleri büyük veliler.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 İki Müslümanın biri Süleyman Aleyhisselam biri Zülkarneyn Aleyhisselam. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kef suresinde "Fimmeh sebeba ben ona sebepleri müsahhar kıldım." Böylece ona imkanlar vermiyor. Zülkarneyn Hazretleri bu şimdi tabii bu İskender diyorlar, Büyük İskender diyorlar falan filan bunlar hikaye. bunlarla alakası olan bizzat değil.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 o sudan içen, dokunan, işte canlanıyor, i̇şte o sudan içen, uzun yaşıyor hesabı. Zülkarneyn de o suyun peşinde Allah Teala bir sebep yaratmış o sudan, Abi hayat, duyuyorsunuz abi hayat çok geçer, hayat suyu. O sudan zulümatta karanlıklar vadisinde tabi isabet edebilse o da yaşayabilecekti tabi. Hızır Aleyhisselam hala maşallah dünyayı yönetiyor Hızır Aleyhisselam ta adetcela bile neler yapacak Hazreti Ali O o hayat suyundan nasibini aldı. Tabii Zülkarneyn malı var, kuvveti var, orduları var, silahlar var. Dünya emrinde ama işte tabi elde olan beyde olmaz işi. Abi hayatı bulamadı. Mektubat'ta İmam Rabbani'nin beytinde geçer. Ve Zülkarneyn'i lem yazvar bi mayin bi'l mahya bi malin ev bi kuvve. Zülkarneyn malla kuvvetle bu kadar imkanı vardı ama hayat suyuna ulaşamadı diyor. Ama Hızır Aleyhisselam'a nasip oldu abi hayattan. O bir yolculukta karanlık bir vadide ona nasip oldu. Zülkan'ı bulamadı onu. Onun Zülkan'ın hazretleri tabii vefat etti. Ama uzun bir tarih hakimiye sürdü. Güneşin doğduğu taraflara da gitti. Güneşin battığı taraflara da gitti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Sebeplere tabi oldu. İmkanlar Allah Teala ona etti tabi onu o zamanki imkanları onun tabi kudretten olan melekler destekli yardımlar tabi şimdiki imkanları çok sollar. Hatta ayda set değil iki dağın arasında böyle iki settin arasında bir yere geldi. Böcü demindüni ma la O iki settin ön tarafında bir topluluk buldu. Hiç ne lisan biliyorlar ne bir şey anlıyorlar bir laf söz anlamaya dayanışmıyorlar. Sonra onların bir tercümanı isteyince anlaşmaları için aradan birisi geldiler. Dediler: "Kalu ya Zelkarneyn." Dediler ki: "Ey Zülkarneyn, inde ve cuc O setin çekileceği bölgede. İki dağ arasında tam set yapılıp kapatılacak bir yer müsait durum var ama o güç ister. Yani iki dağın arasını kapatmak büyük imkan ister o zamanki şey Şimdi bile bu imkan zor. iki dağın arasını kapatmak desen kolay iş değil. Dediler burada Yecüc mevcut diye iki kabile var. Şimdi konuşalım. Neyi konuşalım? Yecüc mevcut insan mıdır? Cin midir? Meselesine gelince el üstünde de göre yani alimlerin ekserisinin görüşüne göre Yecüc mevcut insandır. Aynı bizim gibi insanlardır. Fakat bazı suret değişiklikleri, tip değişiklikleri olur. Biraz tabii Moğol tipli, yani tip olarak hadislerde tarifleri geçtiği üzere. Yalnız soyları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 yürşüyorlar fil yerde. Yer nefesat çıkarıyorlar. Yani orayı da o zaman da karıştırıyorlar ortalığı. Diğer millet e, bunların baskısı altına kalıyor. Yiyorlar, içiyorlar, her tarafı kırıyorlar, geçiriyorlar. Bir acayip bir toplum. Felece'luke harcen. Biz sana bir harçlık verelim dediler. Yani harçlık derken şimdiki yol açlığı değil yani. Biz sana neyse yani vergi gibi bir şey verelim. Alentecale beynena benim setler. Onlarla bizim aramıza bir set yapsan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 ben sizden diyor param paramaraş demiyorum da insan gücü olarak çalışır mısınız bu işte? Çalışırız tanışmaz olur muyuz? Bu yecü mecüden kurtulalım dediler. Fe'inuni bi kuvvetin ec'al beynekum ve beynum radma. Siz set istiyorsunuz ben size setten de daha kuvvetli bir şey yapacağım dedi. Aranızda tam bir hicap olacak. Onlar işte daha aşamayacaklar. Atuni züberel hadid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 bu çok büyük bir kuvvet ister. Şimdi yapılacak bir şey değil. Kalem fuhu. Şimdi dedi üfleyin. Körüklerle o demirleri eritecek. Kur'an'dan ayet okuyorum size ha. Bunların hepsi Kef suresinde. açsanız mealden bu görürsünüz. Hatta ne aran? körükle körükleye körükleye demir parçalarını kızdırdı, kızdırdı diyor. İki dağın arası ateş oldu diyor. Yani kıp kızıl demir kızıl oldu artık. Kalatuni üfrig aleyhi kıtra dedi ki şimdi getirin bana dedi ta tepenin üstünden aşağı bakır dökeceğim dedi. Demir eritti, üstünde bakırı, kurşunu kalayladı. Femes ta'u en yazaru daha buna çıkmaya güç bulamazlar dedi. Ve mes ta'u leu daha bunu delmeye de imkan bulamazlar dedi. Bunları kapattım buraya dedi. Kale Bu benim Rabbimin size acımasıdır dedi. Şimdi o rahmet bize miymiş? He? Ya bize kadar geldi mi o rahmet şimdi? Tabi geldi. Şimdi ne rahatız değil mi? Ne rahatız yine aramızda bizim bizim aramızda da yeşiş meşişler var yani. Hırsız, gazçı, bilmeyene milleti kırıyorlar geçiriyor Ne Ne zor, zorun var senin ya?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 Bu Rabbimin rahmetidir ama feydac a'adu Rabbî Rabbimin kıyamete yakın vadi geldiği zaman Zülkarneyn'in sözü Kef suresinin son sayfası. Ja'alû <gülüyor> dakkâ ancak Rabbim bu setti paramparça edecek dedi. O zamana kadar bunlar buna güç bulamayacaklar. Pekîne va'adu Rabbî hakka. Benim Rabbimin vaadi hak olmuştur. Ne buyurdu Allah?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 Ya İslam kayba imandan ibarettir. Ame'ntü billah diyorsun. Allah'a gördün de mi inandın ya? Ve melaketti meleklere iman. Gördün de mi inandın ya? Vel yemilagir. Ahiret günde çıktın da mı inandın ya? E, Ame'ntü'nün üç tanesi zaten hiç görmediğimiz şey. Altının yarısı kayıp. E şimdi ahiret dedim mi?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 düşünüyorlar ya. Ya diyor bu çinliler diyor ya. Çinliler var ya diyor. Set de var Çin'de. Ne setti o? Çin setti. Özül Karnen setti diye ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim demin okuduğum ayetlerin lügat manası verdim size tek tek mehallere bakın. Çin setti demirden mi yapılmış? Çin setti'nin efendim iki dağın arası mı? Düm düz yer. git de git kaç kilometre ya? İki dağın arası doldurulmuş demir parçasıyla üstüne bakır dökülmüş bir set olaraktan Çin ile ne alakası var? Peki onu bıraktık. Çinliler tamam bir milyar mevcut mevcut gibi. Ben de diyorum bu Çinliler mevcut mevcut gibi. Ama gibi demek o demek değil ki mevcut mevcut gibi yani. Fakat e şimdi bunlar Kur'an'da diyor ki Rabbimin vadi gelince seti parçalayacak diyor. Peki bu Çinliler orada sıkışıp kaldı dünyayı gezemiyorlar mı?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 O zamanki büyük alimlerden birisi Sebilül Reşat'ta yazı yazıyor. Osmanlı dergisi Sebilül Reşat meşhur dergide. O mübarek adam çok da alim ama işte milleti işte şey diyeyim diye demek inandırayım diye gitti Çin dedi. Efendi baba da Alaeddin Efendi Hazretleri katasallahu aruhu ne melazımcılık yapmaz. Onun da hep tabii arkadaşlara o hepsinden yaşlıydı hem ilimde hem yaşta. Fakat o zatı <gülüyor> sonra çağırtmış. Yani bir görüşelim bu konuda falan.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 Bu ayetleri nasıl sen böyle mana falan derken kapıyı da kilitledi diyor biz dedik tamam Allah Allah içeride neler olacak belli değil efendim bu adama tayak da atar yani hiç <gülüyor> Yahu Kur'an'ı doğru anlayıp anlatmakla mükellefiz Şimdilik anlamadığın şeyi anlatma lüzum yok zaten Ama Çin Setli dediğin zaman da burada ayetleri okuyorum sana bu demirden mi yapılmış? Yok Bu iki dağın arası mı? Yok Bunun arkasındakiler tıkandı kaldı mı? Yok Rabbimin vaadi geldi mi? Yok. E gelmedi Rabbimin vaadi daha kıyamet mi koptu? Yecüc mecüc ne zaman çıktı ki? Peki bunlar çıkıyor Seddin arkasından. Nasıl olacak bu ayet ya? Rabbimin vaadi gelince ce'ale'u dekka. O zaman Rabbim parçalayacak diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece sabah ne buyurdu? veylün lil'arabimin şerrin gadikterobe çok yaklaşan bir şerden vay Arapların başına gelecek.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 yani yakını diyebiliriz. Toptanla yakını kafirdirler. İnkarcıdırlar ve cehennemi dolduracak durumdadırlar ve bizden kat kat fazla kalabalıktırlar. Ama bizden insan bir şey yani şu anda o insan diye onlar da insan da. Bizden daha kalabalık bir toplumu bizim aynı paylaştığımız dünyada göremememiz yani şu anda görmüyor olmamız Allah'ın ayetlerinden başka bir şey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 Efendi babamız Hacı Ali Hazretleri çok güzel bir tespiti vardı ve çok akvamanta yatıyor. Çünkü bu ümmetin eskilerinden bazı sahabe diyorlar ki biz setti gördük. Yani settin arkasını görmedik, settin dışını yani bizim tarafımızda kalan taraftan gördük. Sonra zamanla Allah Teala gizlemek istediği zaman ağaçlar bitiriyor. Settin üzerine ağaçlar bitiriyor. Şimdi demirden bir set.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 Bizim hakkımızda ayet gelmiş yani bizi hiç ve bizi seppeden, bizi, bize lanet eden ayetler okuyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye. Tabi gelmiş, nerede o Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yengesi yani Efendimizin yengesi fakat lanetli kadın, tepette lanet edilen kadın. Vemra'tühü o Ebu Le'bin hanımı diye geçen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyorsa abet arasında taş atacak, taşlar elde getirmiş, göremiyor. He soruyorsun. Nerede diyor? Ne gizliyorsunuz diyor? Ne korkuyorsunuz? Diyor, ne diyor? sağ ekran böyle gülüyorlar bakıyor. yok. Efendimiz orada oturuyor. Kadın orada onu görmüyor. Şimdi Allah Teala göstermeyeceği zaman herkesin gözü baktığı yerde bir adamı burada gizle Allah buna kadirdir. Şimdi biz yecücü mecücü görmüş değiliz. Setti de göremiyoruz. Şu anda set bu şekilde kapalı vaziyettedir. Ama dünyadadır. Dediğim gibi ağaçlarla ve kamufle kalabiliyor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 ya meydin ya Bak mevlana buyuruyor. İşte o gün gelince, zülkarneyn hakları O gün gelince, Rabbimin vaadinin vakti gelince, set yarılınca patlayınca, yecüş meycüş dünya insanlarına saldırınca, o zaman diyor, o yüksek yerlerden, işte tepelik yerler. Zaten ayette, hatta ida fütihat embiya suresinde.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 Tolu güneşin batıdan doğması ve duahan işte duman o sarması bunlar gelecek. Önümüzdeki dersler daha gelmiyor ve debet debetülars yine önümüzdeki dersin konusu debetülars çıkacak o da bir mahluk Allah'ın yaradığı Ve cücu ve mecucu on ayetten birisi nedir? Ye cüc mecucun e, bu dünyaya bu yani insanlara zarar verecek şekilde çıkışlarıdır. Ka Hazretleri rivat ediyor bunların e,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 Ya bunlar da insan, bunlar da insan. Yaratır mı öyle? Ha? Çeşit çeşit. İbn Abbas'tan rivayet edilen hadiste, mecuju mecuju, şibran şibran bir karışlığı bile var diyor. İkiye iki, bire bir. Vatvalümselat var üç karış uzunluğunda olanlar böyle rivayetler geçiyor. Şimdi. Ahmet ve Taberani, Ahmet İbni Hanbel rivat ediyor. Taberani, Halid İbni Abdullah Harmele radıyallahu ta. O da teyzesinde. Hadis-i şerifte, اِنَّكُمْ تُقَاتِلُونَ وَاِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ هَدُوْوَنَ Ey ümmetim! Siz devamlı düşmanla savaşacaksınız. Yani cihat kıyamete kadar bitmeyecek bir ameldir. Görüyorsunuz hala. Resulullah'ın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ile harp devam ediyor Hristiyanlarla devam ediyor Hala de, harp içerisinde bütün Orta Doğu özellikle İslam ümmetinin merkezleri Harp devam edecek Hatta tukatilü ve mecuj Sonunda yecuc ve mecujle Savaşana kadar Cihat oraya kadar uzanacak yani İraza'l <gülüyor> vücuhi Suratları enli Yüzleri diyor yecucu ta mecuj tarif ediyor O kabilenin yüzleri enli Sıgara'l <gülüyor> uyun Gözleri çok küçük işte bu Moğol tipine biraz şey Sov ve şuur kılları efendim eee siyah lan kırmızı arası tüylerinin renkleri. Min kulli hadabiyensulun tepelerden oluk oluk akacaklar kenne vühumul micannel mutraka. Sanki suratları kalkan gibi. Hani böyle kalkan tipli var ya böyle suratları kalkan tipli böyle suratları olacak diyor. Bu da yine tabii Moğol Tatar tipine biraz yakın düşüyor o yakınlıkları efendim çağrıştırıyor ama bunlar çok daha bir değişik insanlar. İbn Hibban sahihde rivayet ediyor İbn Mesud'dan inecuc ve meucuc kallama min sulbi elfen min duriye. Diğer hadis şerifte inecuc ve meucucu cem'un maşa. Nesai rivayetinde bak Nesai'de Yeucuc meucuc diledikleri kadar çiftleşme yaparlar. Cima yaparlar. Birleşme yaparlar. Ve la imudur cülümünün milletler akim Bin tane bırakmadan hiçbiri ölmez diyor. Bin zürriyet bırakır. Binden de fazla. Böyle çoğalıyorlar. Devam ediyorlar. Yani bunlar hadis şeriflerde sabit, hakimde. İbnü Merduyede, i̇bn Bahtim ve diğer hadis şeriflerde <gülüyor> zaten bin hadiste yine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 bir muharebedeydi. Sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra bu ayet nazil oldu. Ayeti kerimeleri okuyunca sahabe kiram çok ağlamaya başladılar. Herkesin iştahları kaçtı. Ertesi gün yemek yemiyorlar. Hepsi ağlıyorlar, susluyorlar. Tabi sahabe-i kiramın dinleyişi, anlayışı farklıydı. Kıyametle ilgili ayetler okunduğu zaman Hac suresinin başında bu ayetler nazil oldu. Estağfurullah. Ya eyyü enna rabbekum İnne zelzelda saat şeyi gizim, yeme taraona tethel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 <gülüyor> <min> kulli tisaten ve tisaten ve her binden tisamiye ve tisate ve tisain. Bin kişi görüyor musun? Mahşer dolu, trilyonlar, milyarlar. Her binden 999'u cehenneme seç diyor. Bu hadis Bukhari'de her bin kişiden 999'u cehenneme seç diyor. Adem Aleyhisselam'ın kolu kanadı kırılıyor. Bu durumda kimsenin de ümidi de kalmıyor. Sahabe-i kiram hepten tamamen ümitsizliğe düşerekten Ya Allah o bir kişi hangimiz olacak diyor. Sahabe sahabe hepsi sahabe. Sahabeden bir tane cehenneme gider diyebilir misin? Ve kullen va'ide Allah hüsnü Allah hepsine cenneti söz vermiş diyor Kur'an. O sahabe ne diyor? Ya Resulallah o bir hangimiz olabilir diyor. Şimdi onlar öyle dediği zaman bu cemaatin içinde biz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 Efendimiz şimdi ne yapsın buna? Böyle sırtını sıvazladı böyle yaptı. Ağadır ağadır, sokar sokar dedi. <gülüyor> e buna böyle cevap verili. Ne yapacaksın yani adama şimdi? Yüz yaşında bunamış yani buna. Ayet okuzan ne olur? Hadi Bunlar nasıl hoca olacaklar ya? Kur'an'da bütün eli kitabın kafirleri cehennemde ebedi kalacak bu kadar ayet var. Herif kalkmış Edison girmezse diyor senin gibi cahili niye soksun ki diyor ya.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 İbn Hibban Hakim hep sahih hadis olarak rivayet ediyorlar. Yecüc ve Her gün setti kazıyorlar. Bugün de kazdılar. Ebu Hureyre hadisinde. Hatta tam setti yarmağa yaklaşıyorlar böyle. Yani yaracaklar, yarsalar gitti yani hep. Hep gittik yani zaten. Çıkacaklar ortalığı tecik. Kale lezi başlarındaki yani yöneticileri olan İrdiu Dönüş şimdi diyor akşam oldu, ışıkları yok. Yani 24 saat mesai yapamıyorlar. Işıkları tam yarım aya açınca diyor ki, dönün. şimdi şindiki gibi de ki belediye bizim gece bile çalışıyor yani yol yapacağım diye. Dönün diyor, yarın diyor yararsınız. Tam diyor zaten bu bu noktaya geldikten sonra gündüz gözüyle patlatıp çıkarız yani. Fe yedeullahu ki sabaha kadar Allah'ın kuvvetiyle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 Bunu da yolda gördüler. Konya yolu nereden gider dediler. O da böyle böyle yaptı. Ulan ne utanmaz adam. Zaten kafaları başlarında bunu almışlar, yolu kaybetmişler. Kartal. Sen ne terbiyesiz adamsın hükümetliciğim. Biz burada görevliyiz yani böyle yapıyorsun. Ederim, ya ya Konya'ya kadar kaç günde gittiler? Birkaç günde değil. Karısı ya kızım nerede baban sana mı geldi yoksa bakitecek hali yok. Nere gitti, nere geldi bir şey yok. Geldi abi sana tık tık tık tık.